Açık Gazete. Evet Açık Gazete burası. Açık Radyo'nun Açık Gazetesi. Ve bugün Cengiz Aktar yok. Kendisi bir seyahatte. Dolayısıyla biz de bir konuk aldık. Küçük Düşünürler Topluluğu 5 yıldır devam etmekte olan sona ermek üzere Açık Radyo'da. Onu yapan Doktor Özge Özdemir programcımız ve dostumuz. Şimdi bir genel değerlendirme yapacak son derece ilginç bir yazısı da çıktı Analytic Teaching and Philosophical Practice diye yani Viterbo Üniversitesi'nin dergisinde 44. cildinde onun bu seneki birinci sayısında yanılmıyorsam ve radyoda felsefe Küçük Düşünürler Topluluğunu anlatıyordu. İstanbul'da bağımsız yayıncılık anlayışıyla gönüllülüğe dayalı yayın yapan Açık Radyo'da 5 yıldır çocuklarla birlikte yürüttüğümüz Küçük Düşünürler Topluluğu adlı radyo programını anlatan son derece e, ilginç verileri de içeren bir yazıydı. A, şimdi onu konuşalım, bütün programı da konuşalım. E, merhabalar Özge, hoş geldin. Hoş bulduk. Selamlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Evet, ne olur bize anlat. Bu son derece dünyada da pek sık rastlanan bir e, olay değildi beş yıldan beri. Çocuklarla felsefe üzerine, onların görüşlerini de, asıl as onların görüşlerini bir temel soru üzerine konuşmalarını sağlayan çok değişik, ilginç bir programın değerlendirmesini yapalım şimdi. Evet. 5 ee, yıl boyunca birlikte program yaptık çocuklarla bu aslında bayağı büyük bir çaba Çünkü çocukları organize etmek e, Radyoda işte düzenli bir şekilde bunu yapmak ve her sene yeni bir çocuk grubuyla, bunu devam ettirmek öyle çok da organizasyonel açıdan da çok kolay bir şey değil. O yüzden bence çok güzel bir işi başardık hep birlikte. Ee, sizin de çok büyük katkınız oldu radyonun. Çocukların okuduğu işte Erkan Ulu okulların öğrencileriydi. Okulun çok büyük katkısı oldu. Bu şekilde bir beş yılı tamamladık. Ee, benim zaten uzmanlık alanım bu. Felsefeciyim ben ve çocuklar ve topluluklar için felsefe denilen bir alanda çalışıyorum son on yıldır. Bu radyo programı da aslında çalıştığım alanın bir üretimi, bir ürünü olarak çıktı. Biz hatırlar mısınız bilmiyorum çok. 2019 yılıydı Güven Güzeldere'nin hazırladığı Açık Bilinç Programı'na konuk olarak evet. gelmiştik. Evet orada işte Güven Hoca'yı çok beğenince şeyi aslında fikir onun fikri neden çocuklarla böyle bir şey yapmıyorsunuz gibi bir şey söyledi. Onun üzerine aslında fikir gelişti. Sonra sizinle konuştuk derken program şekillendi. Ve böyle böyle 5 yıl geçti. Şimdi bu sene artık sonlandırıyoruz. Her sene 4 çocukla birlikte 13 bölüm kaydediyorduk. 5 yıl boyunca da işte herhalde toplam bir 65 bölümlük bir kaydımız oldu. Ben de bu kapanışı yaparken... Bu Witterboy Üniversitesi'nin e, dergisinde bir yazı istenmişti. Ben de bunu yazayım istedim. Böylece aslında programında bir kaydı tutulmuş oldu. Hem nasıl bir program olduğu, hem etkisi, kazanımları e, bu makale aracılığıyla da aslında geniş toplulukla paylaşılmış oldu. O da beni de memnun eden bir sonuç. İşte Analytic Teaching and Philosophical practice diye siz de bahsettiniz. O dergide yayınlandı. ...böyle bir süreç. Evet, benzeri çok fazla da görülmeyen bir şey olduğunu söyleyelim. Bunun bir parçası olmaktan, örgüt, bu örgütleyicilerinden biri olmak... ...ve bunu bağlamı sağlayabilmek açısından Açık Radyo'nun da... ...bayağı onur duyduğu bir şey olduğunu söyleyebilirim ben de. Yani eşlik eden dört öğrenciyle birlikte... Felsefi soruşturma programı yani her sene yeni bir öğrenci grubuyla 13 bölümden oluşan bir program sizin de söylediğin gibi yani çocuklarla bir soru ya da kavram üzerine felsefi tartışmalar yapmak amaç yani her bölümde kayıt stüdyosu küçük bir sınıf oluyor. Ve yani bir yazımdan da aktarmaya çalışıyorum. Hı hı. Ve felsefi soruşturma, yani Lipman ve Sharp adlı araştırmacıların okullara bir pratik olarak getirdiği felsefi soruşturmayı biz radyonun kayıt stüdyosuna geçiyoruz diye. Ama çok ilginç bir şeye de değiniyorsun, onu da soracağım. Yani e, çocuklar için felsefe yönetiminin ilk amacı felsefi soru ve kavramların soruşturulması yoluyla çocukların Eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerinin gelişimine katkı sağlamak ayrıca demokratik gelişim ve sivil katılım için erken yaşlardan itibaren becerilerinin iletişim ve işbirliği becerilerinin gelişmesi de amaçlanıyor. Nasıl oldu? Ne nasıl bir değerlendirme yapıyorsun bu amaçlar açısından? Hı hı. Bu yöntemin aslında işte dört temel amacı var bu eleştirel yaratıcı düşünme. Bunlar daha çok bilişsel beceriler diyelim. Ama bir yandan da bu bir topluluk çalışması. Yani insanlar bir araya geliyorlar ve bir konuyu daha iyi anlamak için hem düşüncelerini söylüyorlar hem karşı tarafı dinleyip düşüncelerini yeniden düzenliyorlar. Bu açıdan bakınca aslında o birlikte iş yapma ve birbirine özen gösterme dediğimiz bazı sosyal becerilerle devreye giriyor. Zaten bunu başardığımız yer biraz o demokratik ve sivil katılımın da başarıldığı yer. Bu tarz beceriler ne kadar erken yaşta aslında gelişmeye başlarsa etkisini ilerleyen yıllarda o kadar çok görüyoruz. Şunu bile söyleyebilirim, mesela ben genellikle ilkokul, ortaokul seviyesindeki çocuklarla çalışıyorum ama bir sene boyunca ana sınıfında çalışmıştım, bir grup çocukla bir yine birlikte bir süreç yürütmüştüm. Sonraki sene onların birinci sınıfa geçtiğinde çok daha işte bu hani oturup kalkma, söz alma, söz verme, birbirini dinleme becerileri birbirinden farklı. Tabii çok küçük bir gözlem grubu bu şey genellenemez ama onun etkisini görüyorsunuz. Biraz böyle yıllar içinde uzun uzun yapmak gerekiyor. Tek bir seferde mucize bir çözüm gibi değil. Ee, çocuklarla radyodaki süreçte kendi içinde bence bir çocuk için çok güzel bir deneyim oldu. Çünkü sahici bir deneyimdi. Hani böyle çocukları sadece deneyim yaşamaları için bazı aktivitelere sürüklüyoruz ya bu öyle değil. Bu kendiliğindenli olan bir deneyimdi. O ben çok değerli buluyorum. Ee, bizim radyonun olduğu mahalle tophane e, çok güzel bir mahalle. Oraya geldiklerinde orada sokaklarda ya da Stüdyoda yaşadıkları işte birlikte paylaştığımız bir sürü an onlar için e, sadece deneyimlerdi. Bu açıdan bakınca da onların e, ne diyeyim kişisel tarihlerinde aslında güzel bir anı olarak yer etti. Evet yazıda pardon ha, evet. kestim ama yani kritik bir noktaya da değiniyorsun bana göre. Yani yapılan çalışma alelade bir sohbet dağınık bir konuşma ya da bir konu üzerine şamata değil çocukları düşüncelerini gerekçelendirmeye ve akıl yürütmeye ayrıca birbirini saygıyla dinlemeye ve fikirlerini gözden geçirip düzeltmeye teşvik eden bir çalışma hakikaten. Çocuklarda bu demokratik değerlerin gelişmesi gözetiliyor. Bir araştırmacının da üzerinde <gülüyor> durduğu şeyle çok ilginç yani bir evet. deneyim olduğunu söyleyebiliriz. Peki ne kadar dinlenmiş? O konuda da bazı bilgiler var. Onlardan evet, da biraz evet, biraz az. Evet verilerden de bahsedebiliriz belki. Dediğim gibi her sene dört çocuk katıldığı için toplam bir 20 çocukla beraber aslında biz bu süreci yürüttük. Her sezonda da 13 bölümlük kaydımız olunca bir 65 bölümlük bir kayıt birikti. Onlar e, işte karasal yayından sonra e, diğer dijital mecralarda da kalıcı olarak yayında olduğu için oradan dinlenme oranlarına ulaşabiliyoruz. Dinlenme oranları bir yana onların kalıcı olarak durması da bence çok değerli. Ona birazdan değinirim tekrar. Ama oradaki ölçümlere bakınca da hani programın Yaklaşık böyle 55 bin kez dinlendiği, bir bölümün hatta tek başına 2 bin kez dinlendiği görülüyor. Hani bağımsız bir radyoda yapılan, hiçbir reklam ve tanıtımı yapılmayan bir iş olarak bakarsak aslında bunlar kendi içinde çok değerli rakamlar. Ee, 50 ülkede dinlendiğine dair bir data var. Ee, o da tabii ki Türkçe bir program olduğu için %90 oranında Türkiye'de ama işte ardından da Almanya, Amerika, İngiltere, Belçika, Hollanda şeklinde devam ediyor. Yani daha çok Türk nüfusunun olduğu böyle şeyler ülkeler gibi bakabiliriz. E, veriler bu yönde. E, bu kalıcı olarak radyoda şeyde dijital mecralarda durmasının değeri onu da unutmadan söyleyeyim. Aslında bunlar birer böyle ders örneği gibi de. Yani e, bu alanda çalışan eğitimciler, öğretmenler gerektiğinde bu kayıtları dinleyip aslında bu yöntemin nasıl çalıştığı, çocuklarla kolaylaştırıcı arasındaki o diyaloğun nasıl geliştiğine dair pek çok ne diyeyim, yöntemi, kuralı dinleyerek öğrenme şansı elde ediyorlar. O açıdan bence eğitimciler için güzel bir kazanım var orada. Evet yani şey de ilginç bu yazında birkaç çekici bir tanımlama var. Yani neredeyse hiç reklam ve tanıtım yapmadığımızı düşünürsek programın kayda değer ölçüde dinlendiğini, hem de pek çok ülkede de dahil dinlendiğini söyleyebiliriz diyorsun. Ve bunun sebebi programın dinleyici için merak uyandıran ufuk açıcı ve eğlenceli bir program olması kadar yayın yaptığımız radyonun kimliğidir diye devam ediyor yazı. Sen yazın yani, yaklaşık 30 yıldır bağımsız yayıncılık anlayışıyla gönüllülüğe dayalı yayın yapan Açık Radyo, işte küresel iklim krizi, savaş ve barış, hak mücadelesi konularını merkezine alan bir radyodur. Radyonun programcıları gibi dinleyicileri de bu meseleleri dert edinen, bağımsız düşünen ve alternatif bakış açılarına ilgi duyan kişilerdir. Radyonun kimliği yaptığımız işle öylesine örtüşmektedir diyorsun ki, Ortak çalışmamızın başarısını ve birlikte iş yapmaktan duyduğumuz karşılıklı memnuniyeti burada bir kez daha dile getirmek isterim diye bizi de çok gururlandıran değerlendirmeler yapıyorsun. Çocuk... Evet, Doğru da çok güzel oldu bunu. Evet. Teşekkür evet. ederim burada bir kez daha. Biz de öyle aynen. Yani çok benzersiz bir şey aslında küçük düşünürler topluluğu. Ve yani programın bir de çocuklar için eğitimciler için kazanımları değil mi? Çeşitli bölümler evet. halinde ele alınmış e, ve geniş toplum için topluluk için kazanımları evet. da var. E, birazcık da bir iki cümleyle de onları da anlatır mısın bize lütfen? Evet evet. Makalede aslında böyle üçe böldüm onu anlatırken. Çocuklar için bir kazanım var. Hem katılan çocuklar hem de Dinleyicisi olan çocuklar da var. Çünkü biz böyle çok güzel sosyal medyadan geri dönüşler alıyoruz. Ya da bazı yerlerde çocukların ebeveynlerine rastlıyoruz. Öyle geri bildirimler alıyoruz. Ee, severek dinleyen bir kitlesi de var aslında. Dolayısıyla bir akran etkileşimi denilen bir süreç de oluyor. Ee, çocuklar için bir diğer kazanımı işte 10-12 yaşlarında bu programın yürütücüsü olan çocuklar. Yani çok küçükler daha. Ve düşüncelerinin kaydı tutuluyor. Hani bu alelade bir video ya da ses kaydı değil. Dolayısıyla hani yıllar sonra tekrar oraya dönüp orayı dinlemek bence çok hoş bir şey. Yani Aa, böyle bir şeyler demişim ben tarihin bir anındayı bu kadar e, açık olarak görebilmek kendilerinin çok güzel beyanları var siz de Evet, onlara da şimdi hemen geçebilirsek çok mutlu olur, olur. Yani, yani tophanede İstanbul'un tarihi semtlerinden biri olan tophanede olması ve o mahallede geçirilen Vakitten duydukları haz da en çok dile getirdikleri geri bildirimlerden biridir diyorsun. Yani program çıkışında evet. hep birlikte gidilen tarihi simit fırınının, bazen küçük kafelerde yapılan küçük kutlamaların, işte radyoya girip giderken okul servisinde yaşadıkları komik olayların hayatlarında unutulmaz anlar olduğunu bildiriyorlar. Harika yani. Ve onlardan gelen cevaplar var. Onları bize anlatır mısın lütfen? Evet orada onların sözlerinden alıntı yaparak paylaştı evet. ee, ben de duygulanıyorum ee, bu radyoda geçirdiğimiz zaman çok güzeldi hayatımızda sihir gibi bir şey oldu demişti sabah Mesela o böyle hani, sihir gibi bir şey <gülüyor> Demek ki Hani öyle bir deneyim ki bu çok bir şey çok mutlu etmiş orada bir e, bunu duymak çok güzel Mesela Ömer Faruk'un bir ifadesi var. Programın bitmesine üzülmek yerine hani iyi ki böyle bir şey yaşadım diye sevinmeyi tercih ediyorum e, demiş o da. Genellikle son bölümde programı değerlendirip onların kendi deneyimlerini değerlendirmeni istiyorum. Onların kayıtları da duruyor o yüzden. E, bu oradan e, çektiğim ifadeler. Evet. Onun dışında da işte şey böyle... Çok, pardon, ha, evet, şey siz çok söyleyin, ilginç. yani Nural Atacan'ın da söyledi. ben 10 yıl sonra bu kayıtları bir daha dinlemek isterim. Aradaki farkı görmek güzel olur diyor. Yani zaman evet. kavramıya çok ilginç açıklama var yani. Evet, evet. Bir de genel olarak çok gurur duyduklarını, hani böyle etraflarında da ben bir radyo programına katıldım, böyle bir şey yaptım, çok gurur duymuşlar. Bu da bence çok... Güzel bir duygu. Kendimi çok olgun biri gibi hissettim diye. <gülüyor> ne İpek mesela. <gülüyor> evet evet kendimi çok olgun biri gibi hissettim. Evet. <gülüyor> bir de Mehmet Alp de şey demiştim. Bu deneyim bana o kadar çok şey kattı ki en başta sakin ve dikkatli olmayı öğrendim diyor. <gülüyor> evet çünkü orada şey bir e, profesyonel havasına giriyorlar radyoda. Çünkü ben onlara küçük yönergeler veriyorum. Çocuklar işte mikrofona çarpmayın şu sesi yapmayın falan gibi o yüzden böyle üzerlere çok tatlı bir ciddiyet geliyor. O hallerini görmek de çok güzel aslında çocuklar sevdikleri bir işi yaparken ne kadar aslında e, uyumlu bir şekilde yapıyorlar onu da görüyorsunuz. Evet hem çok eğlenceli hem çok gurur vericiydi diyen Ece gibi evet yani seni evet. Çok ilginç yani Hüseyin Kaan'ın söylediği de çok bana e, önemli geldi. Başkalarıyla konuşurken artık utanmıyorum, en büyük kazanımı bu oldu benim için demiş yani utanma evet. duygusu falan geliştirmiş. <gülüyor> Böyle derseniz ama Allah'ın duygusu yok dersin. <gülüyor> özgüven gelmiş anlamında herhalde. Özgüven gelmiş evet. <gülüyor> Evet yani çocukların o sosyal ve duygusal gelişimlerini de etkileyen bir yanı var tabii. Ya yani işte sakin ve dikkatli oldum, utanmıyorum artık, daha özgüvenli bir yerden konuşuyorum demeleri evet. aslında kendilerindeki bir değişimi fark ettikleri ne ifade ediyorlar. Böyle bir katkısı olduysa da ne mutlu bize. Evet harika. Peki eğitimciler için kazanımlara da azıcık değinebilir miyiz? Evet. Eğitimciler için dediğim gibi onların birer kayıt olarak orada durması e, çok güzel. Çünkü her bölümü dinlediklerinde aslında bir felsefi soruşturmada çocukların attıkları adımları ve bir kolaylaştırıcı, işte o benim orada, onun attığı adımları orada görme şansları oluyor. E, onun dışında tabii ki sadece eğitimcilerle eğitim kurumları da söz konusu. Onlar içinde de bir model oluşturuyor aslında. Yani hani bu tarz yöntemlerin ve uygulamaların eğitime dahil edilmesi ve bunun yarattığı etkiyi gözlemlemeleri aslında diğer okullarında e, bilmesi, anlaması ve benimsemesi açısından bir örnek oluşturuyor program. Bir de en son geniş topluluk için kazanımdan, yani işte hepimiz için olan kazanımdan bahsetmiştim. Ona geçmeden bir şey daha ilave edeyim. Olur. Yani şey yazıdaki önem, bana çok önemli görünen bir tespit de yeni fikirlere açık olmak, kendini soruşturmacı olarak konumlandırmak, açık uçlu sorular sormak, varsayımları açık hale getirmek, gerekçelendirmeyi teşvik etmek ve en önemlisi bence alternatif bakış açılarının açığa çıkmasını sağlamak, ayrımları fark etmek, bağlantılar kurmak yani bağlamı korumak hı hı. diye ve diyalogu soruşturma ve diyalogu devam ettirmek yani eleştirel ve yaratıcı düşünme be becerileriyle birlikte çalışan ve özen gösteren topluluk olma becerilerinin gelişimini sağlamak bu çok önemli geliyor bana hı hı. Evet. evet orada böyle daha tek tek hani gibi kazanımlar var ve neleri gözlemleyebilirler diye de sizin bahsettiğiniz gibi açıkladım makalede Evet şimdi bir de tabii geniş topluluk için kazanımları e, biraz önce evet. şöyle, ondan birazcık bahsedelim. Evet ya yani çocukluk denilen süreçte de hem doğal bir süreç evet ama bir yandan da toplumsal olarak kurulan bir süreç. O yüzden hani bugün tarihin bu anında çocukluk bizim için nasıl bir şey zihnimizde nasıl bir yeri var bence hepimizin bir tur dönüp oraya bir bakması gerekiyor. Günümüzde de işte yetişkinci tutumlardan çok çocukçu çocukçu tutum dediğimiz bir yere doğru gidiyor literatür ee, bunun değişmesi de bence e, Aslında bu tarz programların bizim radyo programı gibi programların ortaya çıkmasına vesile oluyor ama bir yandan da bu tarz programların olması da bu bakış açısını destekliyor yani bunlar birbirini e, etki ederek e, etkiyi büyütüyorlar burada hem çocuklarla birlikte hem de çocuklar için bir şey yapma fikri var dolayısıyla hani artık o yetişkinin bilen, öğreten çocuğu ötekileştiren tavrı değil de çocukla birlikte ve çocuk için hareket ettiği bir yer bu yaklaşımın dünyada yükseliği olması da dediğim gibi radyo programı bunun bir ürünü ama bizim radyo programımızda bu bakış açısına katkı sağlıyor. O açıdan da ben çok değerli buluyorum. Etik ve politik bir yaklaşım, etik politik yaklaşım diyorsun ki çok önemli aslında John Wall diye bir araştırmacı, araştırmacının <gülüyor> galiba childism kavramıyla öne çıkardığı bir şey. Yani mevcut sosyal normların, kuralların da sorgulanması ve yeniden kurulması gerektiğini alıntılıyorsun John Wall'dan. Yani burada bana da çok çok önemli görünen şeylerden biri. Yetişkinlerin kurguladığı ve pratiklerini belirlediği çocukluk artık çocuklar için ve çocukların da katılımıyla. Bu katılım meselesi de önemli. Yani radyo programımız bu yetişkinci bakış açısından çocukçu bakış açısına geçtiğimiz dönemin bir ürünü olduğu kadar bu zihinsel değişime katkı sağlayan bir çalışma diyorsun. Çocuklar akıl yürütme ve ifade etme konusunda yeterli. Toplumun etkin ve yaratıcı sosyal ortakları. Bana yazındaki pek çok önemli noktanın arasından belki de en önemlilerinden biri olarak görünen bu yaratıcı Toplumun etkin ve yaratıcı sosyal ortakları olmaları yani bilgi ve kültüre pasif bir şekilde maruz kalan değil bilginin ve kültürün aktif eş inşaatcısı olmaları. Yani dolayısıyla seslerini giderek daha fazla duyurabilmeleri kamusal alanda yetişkinlik ve çocukluk konusunda da ne doğru bildiklerimiz değerlerimiz ve pratiklerimiz değişecektir diye dönüştürücü bir şeyden de bahsediyorsun. Yani radyo programı da bu ilkelerden hareket edip bu ilkelerin tanınmasını ve yaygınlaşmasını desteklemektedir. Peki hı hı. sonuç olarak e, özet verirsek, son bir özet nedir bu çocuklar, eğitimciler ve toplum üzerine, geniş topluluk üzerindeki etkisi hakkında birkaç cümle söyler misin lütfen? Hı hı hı. Yani aslında her şey bir tarafa böyle... Bir işi çocuklarla yapılan ya da eğitim alanında yapılan bir işi gönülden yapmak, sadece bir deneyim olarak yaşamak ve uzun süreli yapmak, hani sadece yapmış olmak için değil de o anın içinde orada o işi e, tamamlamak, bence o çok e, ne bileyim, Değerli bir şey yani bunu keşke daha da yapabilsek bu radyo programı o açıdan benim de kişisel tarihimde özel bir yeri var. Hani sırf bir ürün çıkarmış olmak için ya da yapmış olmak için değil de kendi içinde inanarak ve yapmak, o anda yaparken de zevk aldığımız bir işti. Ee, çocuklar 10 12 yaşlarındalar ve büyüyorlar. Hatta makalenin sonunda da söylüyorum sadece bedenleri büyümüyor ses tonları bile değişiyor şu anda evet. <gülüyor> Dolayısıyla Hani onlarla böyle yıllar sonra bir kez daha radyoda bir araya gelmek isterim Çünkü o çok e, değişik bir anı değeri var bunun e, böyle bir süreçti benim için çocuklara eğitimcilere ve geniş topluğa katkısı Olduğunu gözlemliyorum ve olmaya devam ederse dediğim gibi ne mutlu bana. Ama benim de kişisel tarihimde böyle bir e, duygusal etkisi de var aslında. Evet yani şeyden de bahsediyorsun. Çok ilginç tabii okudukça insan heyecanlanıyor ve düşünüyor. Yani e, teknolojinin gündelik yaşamımızda yaygınlaşmasıyla birlikte çocukların çok sayıda ses, fotoğraf, video kaydı olsa da bir konu hakkındaki düşünceleri nadiren kaydedilmektedir diyorsun. Bu çok istisnai bir şey kazandırıyor programada, Açık Radyo'ya da. Yani kayıtlar arşiviyle sık sık gündeme gelmesine çalıştığımız radyoda bu da böyle bir programa katılmış olan çocuklar için bir bellek işlevi görmekte olduğu çok ilginç. Yani Açık Radyo kurulduğundan İlk dönemlerden başlayarak küçük çocuklara da çeşitli programları sahip kılmaya çalışmıştı. Onun da bir uzantısı bu. Çok önemli yani. Yıllar sonra bırakın düşüncelerinin ve iletişim kurma biçimlerinin değiştiğini, ses tonlarının bile değiştiğini göreceklerdir zaten. Demin sen de söylemiştin. Yani çok önemli bir kayıt tutulması yaptığım işin benim için de diyorsun... Ve hayatımın belli bir döneminin kaydı tutulmaktadır. İşte arşivin de önemi burada. Ee, peki nasıl bitirelim? Ee, ben yani bugüne kadar programla tanışmamış olan kişiler varsa ya da tanışanlar için de aynı şekilde... İşte bu dijital mecralarda küçük düşünürler topluluğu diye yazıp böyle hoşlarına giden bir başlığı seçip dinlemelerini e, önerebilirim. Çünkü çok güzel konularda konuştuk. Şimdi bir yandan diğer e, telefonumdan bakıyorum da başlıklara. Ne bileyim işte mutluluk arttırılabilir mi? Konuşmak iyileştirir mi? Sözcükler kişiliğimizi yansıtır mı? Alçak gönüllük nedir? Tedbirli olmak nedir gibi? Şimdi böyle sırayla bakıyorum. Böyle böyle sorular tartışmışız. Böyle 60-65 bölüm böyle kayıt var. Bu sorular zaten hani biz yetişkinler için de üzerine düşünmesi evet. son derece zevkli ve güzel sorular. Ama bir de bunları çocuklarla onların düşüncelerini, örneklerini, anlatış biçimlerini dinlemelerini e, tavsiye ederim işte dediğim gibi hem eğlenceli hem de çok ufuk açıcı. Evet. Özge Özdemir çok çok teşekkür ederiz. Büyük bir deney paylaştın hem bizimle hem toplum çeşitli kesimleriyle. Bu ileride bunun başka versiyonlarıyla da tekrar buluşabilmek umuduyla diyorum. Evet. evet. 1920 20 arasında bu 12 yaş, 20-21'de 12 yaş, 21-22'de 11 yaş, 22-23'te 10 yaş ve 23-24'te de 10 yaştan grupla hep dörder çocukla yapılmış harika bir deneyimden bahsediyoruz. Çok teşekkürler bize katılın. Evet, şey. ben de bize bu imkanı sunduğunuz için, bu, bu, bu programın yaratılmasına katkı sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Ee... Bununla tamamlayayım ben de. Sağ olun. Biz de çok teşekkür ederiz. Peki ileride görüşmek bu konuları radyoda felsefeyi de devam ettirmek üzere diyelim. Hoşçakal. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.